Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba. Aşoka Vakfı, Türkiye'de sosyal girişimler alanında işbirliklerini bir adım daha ileriye taşıyarak ortak yeni bir proje başlattı. Aşoka Vakfı, Açık Açık Derneği ve Türetim Ekonomisi Derneği ortaklığıyla, Açık açık sosyal girişim projesi hayata geçirildi. Böylece sosyal girişimlerin hızlı, güvenli ve başarılı büyümesine katkı sağlanması hedefleniyor. Açık açık sosyal girişim, Türkiye'deki sosyal girişimlerin tanımlanmasına, desteklenmesine ve teşvik edilmesine katkı sağlamak amacıyla kuruldu. Türkiye'deki sosyal girişim ekosistemini desteklemek isteyen kişi ve kurumlar açık açık sosyal girişimde profillerini inceleyerek bu girişimlere kurumsal ya da bireysel, Destek olmak, yatırım yapmak, hibe vermek, buralardan ürün ya da hizmet satın almak için onlarla doğrudan iletişime geçebiliyor. Ayrıca bugünün ve geleceğin iş modeli sosyal girişimlerin bilinirliğini arttırmak için sosyal medyada da görünürlüklerine katkı sağlayabiliyor açık açık sosyal girişim. Kayıt olmak, kendi sosyal girişiminizi buraya eklemek ve incelemek için açık açık sosyalgirişim.org adresine bakabilirsiniz. Önceki dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olan Menderes Türel tarafından çılgın proje olarak tanıtılan Boğaçay'ı projesine yargı dur dedi. Proje alanının %70'ini konut alanına çeviren plan değişiklikleri Antalya 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Gazete Duvar'dan Özay Göztepe'nin haberine göre Boğaçay'ı yatağına liman yapılacağı söylenerek duyurulan projede bundan vazgeçilmiş, Ancak dere yatağı kazılarak denizin içeri alınmasıyla yapay bir gölet oluşturulmuştu. Bir süre sonra gölet haline gelen boğaçayı yoğun çöküntü ve yosun oluşumuna bağlı Kötü koku ve haşerat istilasıyla anılır oldu. Ayrıca 21 milyon liraya ihale çıkılıp 131 milyon liraya tamamlanan proje kamu zararına yol açtığı yönünde de eleştirildi. Bilirkişi raporundan yola çıkan Antalya 1. İdare Mahkemesi, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Boğaçay'ı özel proje alanı olarak belirlenen bölgenin yapılaşmaya açılmasına ilişkin geçen yıl aldığı kararı iptal etti. Böylece son günlerde ciddi düzeyde kıyı erozyonuna yol açtığı tartışmalarına da yol açan bu açay projesinin ikinci etabı mahkeme kararıyla durdurulmuş oldu. Ancak bugüne kadar yol açılan zararların ne olacağı belirsizliğini korumaya devam ediyor. Karadeniz bölgesinde Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde 37 ayrı noktada Çıkan orman yangınları rüzgarın etkisiyle yayılarak yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçradı. Beş evin kül olduğu, beş evin tahliye edildiği ve fındık bahçelerinin zarar gördüğü yangınlara müdahale sürüyor. Trabzon Valiliği'nin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabeyi'nde yer aldığı kriz merkezi oluşturuldu. Mevsim normallerinin üzerinde sıcak hava dalgası ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçradı. Çıkan yangınlara belediye itfaiye ekipleriyle orman işçileri, AFAD ekipleri ve vatandaşlar çok sayıda araçla müdahale etti. İklim uzmanları yangınların Aralık ayının sonunda üstelik Karadeniz bölgesinde birçok noktada aynı anda çıkmasına, etkisini giderek arttıran iklim krizine bağlıyor. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nden Doktor Ümit Şahin, Trabzon'da günün ölçülen en yüksek sıcaklığının 20 dereceyi bulduğuna, yağış olmadığına ve rüzgarın hızına dikkat çekti. Şahin, sosyal medyada yaptığı paylaşımda normal şartlarda bu tarihlerde yağış olması ve günün en yüksek sıcaklığının 10 derece civarında seyretmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Ama bu kadar açık ilişkiyi pek kimse ve tabii hiçbir gazete veya yorumcu kurmayacak. Sosyal medya yangınların birileri tarafından rant için çıkarıldığına emin olan insanların yorumlarıyla dolup taşacak. Ama gerçek başka yerde. İklim krizi şimdi ve burada dedi aynı zamanda açık radyo programcısı olan Doktor Ümit Şahin. Independent gazetesinden Harry Cockburn'un haberine göre bilim insanları şu an et üretiminde kullanılan toprakları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 et üretim seviyesinin 10 yıl içinde düşmeye başlaması ve boşa çıkan toprakların yeniden ağaçlandırılması gerektiğini ifade etti. Araştırmacılar karbondioksit ortadan kaldırmaya yönelik diğer tüm yöntemlerin ölçekte test edilmediğini belirtti. Büyük baş ve küçük baş hayvanların yalnızca otlatmaları için değil, yoğun şekilde yetiştirilen bu hayvanların, beslenmesinde kullanılan tahılların üretilmesi için de geniş arazilere ihtiyaç duyuluyor. Dahası bu hayvanların sindirim süreçleri güçlü sere gazlarından olan metan salımına neden oluyor. Bilim insanları eğer hayvancılık olağan şekilde ticari faaliyetlerine devam ederse, bu sektör 2030'a kadar 1,5 derecelik emisyon sınırının %49'una tek başına harcaymış Bilim insanları eğer hayvancılık olağan şekilde ticari faaliyetlerine devam ederse bu sektör 2030'a kadar ki bir buçuk derecelik emisyon sınırının yüzde 49'unu tek başına harcayacak dediler. IPCC'nin 1990'daki ilk değerlendirme raporundan bu yana geçen sürede et, süt ve yumurta üretimi 758 milyon tondan 2017'de 1 milyar 247 milyon tona kadar